Kürbürü olarak görmeyen birisi. Elbani Rahimullah üzerine bahsediyor. Son gibi geçmişte de alimler var. Yani namazın, terkin, kürbürülen. Mesela İmam Şafi diyebilir miyiz? Bidad de ehli? Mümkün değil. Ama İmam Şafi e, azaların ameli imandan diyen birisi. Dolayısıyla azaların ameli sebebiyle kişi kafir dahi olur. Hatta Hanefilerde de böyledir. Mesela Hanefilerin akide kitaplarına bakın. Bizim küfür olarak görmediğimiz bazı fiillerden dolayı tekfir ederler. Mesela Hanefi fıkhı kitaplarında, muhtemet yani temel Hanefi eserlerinde bir kimse papaz kıyafeti giyse onu tekfir edilir diyor. Ona küfür hükmü verilir, zahire göredir hüküm verilir. Veya beline zünnar kuşansa, Hristiyanlara ait e, kemer kuşansa bundan dolayı tekfir ederler. Bu aslında Hanefilerin çelişkisi. Neden çelişki? Çünkü diyorlar ki azaların ameli imandan değildir. Ama nasıl küfürden oluyor? O da bir Mesela şöyle düşünün. Kişi zina ettiği esnada mümin değildir. Bu hadisle azaların ameli imandan görmeyen bir insanın durumunu düşünün. Bakın şu son asırlarda Muhammed Zahid Kevseri denen fitneci gelinceye kadar Hanefiler e, bu problemi çözmemişlerdir, çözememişlerdir. Kevseri nasıl çözüyor? Kevseri de hadis inkar ederek çözüyor. Kişi zina sırada mümin değildir, hadisini inkar ediyor. Müslim hadisi bu. Yani adam akidesinde yani yanlış bir temele oturtmuşuz demiyor da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisi inkar etme yolunu tutuyorlar. Çünkü bunu başka şeylerle bağdaştırırsın da bununla bağdaştıramazsın. Yani kişinin E, iman etmesi, kalbin ikrarı, dilinin ikrarı azalarının tasdekini mutlaka gerektirir. Son zamanlarda çıkan başka bir bidat var. Bu meselede e, sapma sayılabilecek bir bidat. O da amelin cinsi meselesidir. Yani iman derslerinde bu karşınıza çıkar. Mesela e, Abdullah Yolcu iman kitabı çıkarmıştı. O iman kitabında Elbani'nin iman konusunda getirdiği şeylerden asla bahsetmiyor. Çünkü Elbaniye'yi işte fitne çıkarmıştır falan diyerek e, kendi zoomunca çizmiş. Ne? he Ama amelin cinsi diye bir şey getiriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani bir kimse dilinin ikrarı olacak, kalbinin ikrarı olacak. Ağız mutlaka ameli olması lazım. Eğer ağız alan hiçbir ameli yoksa o kimse kafirdir. Kalbinde iman olsa, dilinde ikrar olsa dahi diyor. Bu ise başka bir sakatlığa sebep oluyor. Çünkü ümmetin selefi kullanmamışlardır bu ifadeyi. Amelin cinsi diye bir tarif kullanmamışlardır. Evet, bazı amellerin terkini küfür saymışlardır. Hatta zekatın terkini küfür sayan var. İmam Acuri'nin şeriasına bakın. Onu delil getiriyorlar fakat orada şöyle bir ayrıntı var. Onlarinkinde din koyma var. Şeriat koyma var. Allah'ın dinine hüküm koyma var. Çünkü onlar ne diyor? Zekat peygamberin hakkı. Peygamber öldü, zekat kalktı. Yani bir farzı inkar var burada. Dolayısıyla zekat sebebiyle, e, yani Ebu Bekir Radyalan sebebiyle değil. Ama şunu delil getirirsen, Tevbe suresi 11. ayetinde, Onlar tevbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse kardeşlerinizdir, yollarını salıverin diyor ayette. Bak, iman, namaz ve zekat sayılıyor zekatın terki konusunda en kuvvetli delil budur ha peki biz niye madem e, bu ayetle amel etmiyoruz da zekat vereni terk, terk edeni e, tekfir etmiyoruz yani küfür görmüyoruz bunu aslında küfür görüyoruz fakat mesele şu bir kimse zekat vermemek için ben zengin değilim diyebilir mi zengin olduğu halde zenginliğini gizleyebilir haç için işte yoluna güç yetiremiyorum diyebilir oruç için hastayım diyebilir Bunların hepsiyle yırtar. Ama namazdan kurtaracak hiçbir şey yok. Dili dönmese kelime-i şehadeti terk edebilir. Yani e, dili dili olmayan neden dönür ona? Araz mı diyorlar? Ha. Dili dönmeyen birisi, lal birisi ise kelime-i şehadetten bile yırtabilir. Ama namazdan asla yırtamaz. Hangi pozisyonda olursa olsun namaz mutlaka eda etmek zorunda. Bakın kelime-i ihadetten de öncelikli bir pozisyonda demek ki namaz. Yani kişinin ağzasıyla imanla gösterebileceği en asgari fiil namaz. Bu sebeple Ahmet bin Hanbel Rahimullah, Abdus bin Malik el Attar'ın rivayet ettiği, sahih bir isnatla rivayet ettiği eee Ehli Sünnetin Esasları Usulü sünne adlı eserinde Ehli Sünnet vel Cemaat'in itikadi özelliklerini sayarken namazın terki dışında hiçbir şeyi hiçbir fiilden dolayı Hiçbir amelin terkinden dolayı küfür görmemek diyor. Ama namazın terkini küfür olarak görmeye ehl sünnetin bir özelliği olarak sayıyor. Fakat amelin cinsini terk diye son asırda çıkmış bu bidat ifadeyi kullananlara göre durum tam ters yüz olur. Neden biliyor musunuz? Mesela e, selam vermek, Müslümana selam vermek nedir? Azaların amelidir. İslami bir ameldir. Adam selam verme işlemini yapıyor ama namaz kılmıyor zekat vermiyor. Amelin cinsini terk etmiş değil ama. Amel var. Mesela nafile, sadaka veriyor. Veya anne babasına sılay-ı rahim yapıyor, akrabalarına sılay-ı rahim yapıyor. İslam'ın övdüğü, imana delalet eden hasretler işliyor. Mesela diyor ki ben diyor Ali seviyorum. Misal. ehlibeyti seviyorum diyor. Bunlar hep iman hasretidir bakın. Hadislerde iman hasreti olarak gelmiş. Ama adam namaz kılmıyor. Bu adam amelin cinsini terk etmemiş amelin cinsi olarak meseleye yaklaşırsak böyle bir e, sakat bir ifade kullanmış oluruz. Ama sahabenin icmasına baktığımız zaman e, Abdullah bin Şakik Rahimullah Ebu Hürer radiyallahu anh'a rüayet ediyor. Hakim Müstedrek de bunu sahibi isnatla naklediyor. Ebu Hürer radiyallahu anh'ın ifadesi. Sahabeler olarak hepsinin adına konuşuyor. Biz diyor namazın terki dışında hiçbir amelin terkinden dolayı küfür görmezdik. Yani kişiyi içki içerdiği zina ederdi, büyük günahlar işlerdi, biz bunları tekir etmezdik. Ama namazın terkli oldu mu? O başka. Buna delalet eden o kadar çok nas var ki, münafıklar bile namaz kılmak zorunda kalıyordu. Münafık namaz kılmak zorunda kalıyordu. Orada hocam şunu diyebilir miyim? O zaman yani sahabenin ısrarla cemaati yetişme gibi bir koşturmaları var. Tekir edin o korkusuları yok Şimdi e, cemaate gelmeyenler de vardı. Var, mazerini... Allah Resulü aleyhisselatü vesselam herhangi mazeret beyanı olmadan da var. Bak mesela rivayetin birisinde e, cemaatle namaz kılmıyor. Geliyor, Geliyor. Sen niye namaz kılmadın diyor. diyor. Ben diyor kıldım diyor. Hı. Şimdi cemaatte kılmadığını gösterir o. Kıldım demesi de Allah Resulü vaktinde kılıyor namazını. Cem etmiş olduğunu gösterir. Yani Cemmin olduğunu anlıyoruz buradan. Veya, birincisi biraz daha O da mümkün. Yani bu da muhtemel. Ama sonuçta cemaate gelmediği. Evet, değil, Kim arkadaşınıza sadaka verecek diyor ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bununla beraber namaz kılarak e, sadaka verecek diyor. Bir vakitte e, birden fazla cemaat teşkil etmenin caiz olduğunu anlıyoruz burada. Bir mescitte. E, diğer taraftan cemaat ile imamın farklı niyetlerle namaza durabileceklerini anlıyoruz. Birisi nafiliye niyet ediyor çünkü. Allah Resulü'lle kılmış namazını. E, fakat burada şunu anlıyoruz. Bu cemaatten ayrıdır. Ve bu münafıklardan olduğuna dair herhangi bir şey de yok. Şimdi iki kişi cemaat yapıyor orada. Birisi yani nafiliye. Bir Tabii. Hayır, Allah yani. Resulü'lle kıldığı Hayır, için anladım. birisinde nafiliye niyet edecek mecbur. <gülüyor> Kıldığı namaz o vakit namaz ama tabi, nafile yani. olarak geçiyor Allah'ın. Tabii. Buna, buna başka bir delil de var. Mesela Muaz bin Cebel radiyallahu anh Allah ile beraber namaz kılıp da sonra kavme, başka bir kavme, imamlığa gitmesi. Onda da farklı bir niyet var. Vaktinde kıldığı namaz. Tabii. Aynı vaktin namazı birisi nafile niyetiyle kılıyor, birisini farz niyetiyle kılıyor. Bu cemaatle imamın niyetlerinde birisi nafile kılarken diğerisi fark kılabilir. Niyetlerinde bir farklılık olmayacağına dair bir delil. Asıl meseleye dönecek olursak, amel-iman ilişkisi meselesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dikkat edin vücutta bir et parçası vardır ki o bozuk olursa ağzaların amelleri bozuk olur. O düzgün olursa ağzaların amelleri düzgün olur. Dikkat edin o kalptir. Şimdi düşünün bir insanın ağzalarının amelleri bozuk ise yani kitap ve sünnete aykırı Allah'a isyanı ifade eden, ameller işliyorsa bu kimse arkadaş benim kalbim temiz dedi an yalan söylüyor. Allah Resulü'nün bu hadisi bize bunu gösteriyor. Doğru söylüyor olabilir. O da onda da cehalet e, engelinden dolayı böyle bir şey olabilir. Adam bilmiyor mesela yaptığı şeyin bir kötülük olduğunu, fısk olduğunu e, veya küfür olduğunu bilmiyor olabilir. Hucet ulaşmamış olabilir. Bu müstesna bir durum. İstisnai bir durum. Ama bilen bir insan arkadaş ben bu haramı işliyorum ama benim kalbim bu haramdan yana hiçbir e, zarar görmüyor. Kalbim mutmayın bu meselede. Demesi geçerli değil. Ama biz zahire göre hükmedeceğiz. Bakın mesela Usame bin Zeyd radıyallahu hanıma. O Bedir şey, savaş esnasında hani la ilahe illallah diyor adam. Şimdi o ortama bakın. Biz zahire göre hükmetmeyi, günümüzdeki bazılarının Genişlettikleri gibi. Arkadaş biz zahire bakarız diyor. Müslüman tekfir ediyor sonra. Biz bunun gibi genişletsek düşünün. Adam savaş ortamında yenik pozisyona düşmüş. Anladı ki yenilecek hemen la ilahe illallah dedi. Var mı öyle e, ucuza kurtarma deyip Usamer Radyalan onu öldürüyor. Şey Miktat bin Esmet Radyalan'dan gelen rivayet de o detay geliyor. Yani aleyküm selamlarımız zaten. Öylesine yenik bir pozisyonda dahi olsa böyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna sen kalbini mi yardın? diye o kadar çok söyledi ki diyor. Keşke Usame bin Zeyd, keşke diyor o andan sonra artık Müslüman olsaydım demeye başladım diyor. Öyle düşünmeye başladım. Yani düşünün o pozisyonu. Ne yaptı ki Usame bin Zeyd radıyallahu anh? Yani neden Allah Resulü kınadığını? Adam sadece La İlahe İllallah söyledi. Ama... Bütün göstergeler, bütün alametler onu korkudan dolayı veya samimiyetsiz bir şekilde söylediğine delalet ediyor. Böyle bile olsa Allah Resulü'nden Bezzar'ın rivayet ettiği hadiste diyor ki La ilahe illallah sözü Allah katında o kadar değerlidir ki diyor Bir kimse dünyada onu münafıkça söylese dünyada kanlı malını kurtarır diyor. Ahirette ise samiyetinden hesabı Allah'a aittir diyor. Demek ki biz dünyada zahire hükmedişimiz Bir kimsenin la ilahe illallah demesi, İslam'ına delalet eden, imanına delalet eden e, unsurlar olacak. Küfrüne hükmetme meselesine gelince biz diyoruz ki bunu ilim ehli yapar. Ancak bariz bir küfür. Mesela kişinin kendisini İslam'dan başka bir dine nispet etmesi gibi. Bunda artık mazeret yok. Adam ben Hristiyanım diyor. Ben komünistim diyor. Bunda bir mazeret yok. Arkadaş sen kendine kafir diyorsan sen dediğin gibisin deriz biz ona. Ama ben Müslümanım diyor. Bundan dolayı e, cehaletinden veya tevilinden veyahut e, kasıtsızlığından başka sebeplerden dolayı kendisinden küfür fiilleri sadır oluyor. Bak bu kalpteki şubelerin bozuklukluğundan kaynaklanır yine. Yani hadiste yine mutabık. Ama o kimse İslam dairesinden çıktı mı? Mesele burada. Mesela namazın telki meselesine tekrar dönelim. Şimdi İslam'da Namazı terk edene kadının uygulayacağı ne? Hakimin yani kadı derken uygulayacağı hüküm ne? Ona hucreti ikame eder. Ondan sonra arkadaş sen e, şu şu sebeplerden dolayı namaz kılmak zorundasın. 4 mezhepte böyledir. Şayet namaz kılmazsan şu cezalara muhatapsın. Hanefilerde dövülür veya hapsedilir. Vücudundan kan çıkıncaya kadar dövülür diyenler Hanefilerden. Şafilerde öldürülür, diğer mezheplerde öldürülür velhasıl. Bir kimse Ölüm tehdidine rağmen namaz kurmamakta ısrar ediyorsa... ...onun kalbinde küfür olduğunu kesin olarak anlamış oluruz. Peki biz bugün namazı terk eden herkesi neden tekür edemiyoruz? İşte elimizde bu müeyyide yok. Şart yerinde yoksa hüküm de düşer. Yani bizim elimizde böyle bir müeyyide olsa... ...üzerimize vacip olur. Zaten böyle bir müeyyide imkanı olsa... Biz falan kafir mi filan Müslüman mı diye tartışmak durumunda bile kalmayız. Kafirin kellesi gider zaten. Müslümanlar uğraşmak zorunda kalmaz o zaman. Ama kalpteki bu kastın net olarak ortaya çıkması lazım. İşte bu sebeple ölüme rağmen bir kimse namaz kılmamakta diretiyorsa bu ancak kalbindeki o bozulmanın küfre varmasından ötürüdür. Yani iman dairesi çizin zihninizde. Yuvarlak bir iman dairesi. O iman dairesinin etrafında da bir İslam dairesi çizin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, iman yetmiş küsur şubedir. Şimdi biz bu yuvarlak daireyi bir tornet gibi düşünelim. Tornetin içerisinde bilyalar var. Bu bilyaları da imanın şubeleri olarak düşünelim. Mesela bir tanesi haya şubesi. Haya şubesi eksildi ne oldu? İman bozuk dönmeye başladı. Fakat henüz iman dairesinden çıkmadı. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmak. Bu bu tornetin yağını eksiltir. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman şubeleri hadisinde üç farklı mertebeden birer örnek veriyor. Dikkat ederseniz. Birisi en üstünü. La ilahe illallah sözü. Bunu terk edersen gittin. Tamamen raydan çıkarsın. Yani <gülüyor> İslam'ın da dışına çıkarıyor bak bu seni. Bu raydan çıkış. Yani temel dingilden çıktığını düşün bu tornetin. O temel dingilden çıkış işte o daha geniş olan İslam dairesinde dışına çıkarıyor. Ondan sonra diyor ki en düşük derecesi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. Yolda eziyet veren bir şeyi gördün. kaldırdın, attın, imanın artıyor. Kaldır batmazsa iman eksilmiyor. Bu sebeple yağlamaya benzettik bunu. Haya da imandan bir şubedir. İşte bu da ortalardan bir şube. Hayasız bir insan hayasızlığıyla günaha giriyor. Yani imanda bir eksilme oluyor hayalı olduğu zaman onda bir artış oluyor. Dolayısıyla işte bu iman çarkı dediğimiz şey İslam dairesinden çıkması için bizim zahirde bunu görmemiz lazım. Mesela zina eden, zina ettiği sırada mümindir. Şey mümin olarak zina etmez diyor. Ama müslimdir hala. İslam dairesinin içerisinde İslam dairesinin dışına çıkmamış iman dairesinden çıkmış Ama İslam dairesinin içerisinde kalmış. Dedik ya o bilyalardan biri eksildi. İslam dairesinden doğru yiyor bu şimdi. İmanda eksilme var. O devrini tam yapamıyor bu sebeple. Şimdi bu kimse ne zaman kafir olur? Ne zaman İslam'ın da dışına çıkar? Helal saydığı zaman. O saymış olduğunuz mesela o e, Allah'ın imanın en en şüphesi. Yerden insanın zarar vermişlerdir. Şey. Kaldırmasın zorları yok ama o da imandan mıdır demiş olsa işi biter. Evet yani daha basit meselelerden bile insanın şeyi gidebilir. Bak bunu şöyle anlatıyoruz mesela e, emri bil maruf, nehyanın münker. Bu imanın en önemli hasletlerinden birisi. E, hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor yani bir kötülüğe eliyle karşı çıkabilen eliyle karşı çıksın mümindir. Hocam burada bir şey soruyor. Eline derken mesela ben burada bir mülker gördüm. Yani el bunu tukatlamak anlamına mı gelir? Yoksa e, tamam. ne? Burada kasıt ne? Şimdi ilim ehli umume şöyle açıklıyorlar. Eliyle müdahale edebilen esin kısmı Sultan sahibi olan, yetki sahibi olan. Yani, e, bir bu anladım, devletim mi var? Senin? Yönetimle mi var Yönetimle orada? alakalı şeyler. Mesela bize evet, misal verelim. Geçiyorlar geçiyorlar. Eliyle şarapı devirecek. E şimdi bak, mesela zina eden bir kimsenin cezasını uygulamak bizlerin haddine mi? Ama bu mülkere karşı çıkmak lazım. Zina edenin recm edilmesi, evli evliyseler yani, rejim edilmesi kimin görevi? Veliyül emrin görevi. Sen burada ne yapabilirsin? Mesela veliyül emre şikayet edebilirsin. Sen burada elinle karşı çıkmış konumundasın el ile karşı çıkılmasına vesile olursun. Bazen bu tip ameller e, ortamın müsaitliğine de bakar. Mesela düşünün, İbn-i Mesud radiyallahu anh Mescid-i Nebevi'de taşlarla zikreden bir toplumu görünce ona direkt müdahale etti ve onları kovdu mescitten. Yani bu elle müdahaleye girer. On, <gülüyor> şimdi maksadımız şu, eee Burada onların böyle bir imkanı var. Biz bugün, arkadaş yolda tesbih, elinde tesbihle gördüğümüz vatandaşa i̇bn Mesut gibi davranabilir miyiz? Bu imkan yok. Çünkü e, masraat da bunu gerektirmiyor zaten. Bunun önünde daha önemli meseleler var. Tevhiddeki, e, temel iman anlaşımdaki, naslara teslimiyetteki çeşitli türlü sebeplerden dolayı öncelememiz gereken şeyler var. Bizim burada müdahale etmemiz daha öncelikli olan meselelerden bizi alıkoyacaktır. Bak bu meşru bir mazeret. Yani elle müdahalenin, dille müdahalenin önünde bu tip mazeretlerimiz olabilir. Zaten Ahmet bin Hamil Rahimallah bu konuda diyor ki, hallal'ın rüyayetinde şayet emri maruh ve nehi anül münker daha büyük kötülük getirecekse bunu terk etmek gerekir diyor. Şimdi biz bu ortama baktığımız zaman bunu değerlendirmek zorundayız. Yani karşı çıkışımız hayırlı bir sonuç mu getirecek yoksa daha mı kötü yapacak? Biz bunu değerlendirmek zorundayız. Burada imanla alakalı olarak anlatmak istediğimiz şey şu. Bu hadisi delil getirmemizdeki maksat. Ee, ne diyor? Bu imandan dil ile karşı çıkmak bu da mümindir diyor. Bundan öte diyor en zayıfı vardır imanın. Kalp ve buğz etmek diyor. Artık diyor arpa tanesi kadar iman yoktur bundan sonra diyor. Bu da yoksa... Yani bir kimsenin bir günaha, işlenen bir günaha buğzu noktasında, kalbinde bu buzla kaybolmuşsa, imanlı olmuş onu terk etmiştir o adamı. Biz şimdi zina edenin meselesine tekrar dönüyoruz. Dedik ki, kişi zina sıra sırada mümin değil. Mümin olduğu halde zina etmez. Hatta diğer rivayette diyor ki, bir gömlek gibi iman ondan soyulur da diyor, gölge gibi üstünde bekler diyor. O, o fiili terk edinceye kadar da kendisine dönmez. Şimdi bakın, Ee, zina eden bir Müslüman Müslüman yani zahiren Müslüman hükmü verilen birisi zina ettiği sırada veyahut içki içtiği sırada diyelim aynısı onun hakkında da vardı olmuş çünkü bu adam eliyle bu kötüle karşı çıkmıyor yani kendisi yapıyor bu işi çünkü diliyle de karşı çıkması gibi bir şey söz konusu değil peki kalbi ne durumdadır bunu yani kalbi yaptığı işte boz mu ediyor yoksa zevk mi alıyor Şimdi görünüş bunu gösteriyor değil mi? E biz de zahire göre hükmetmek zorundayız. Yani şeriat bize zahire göre hükmetmeyi mükellef kılmıyor mu? E biz diyebilir miyiz şimdi? Adam içki içiyor, bundan zevk alıyor bir de, zina ediyor veya ne eliyle karşı çıkıyor, ne diliyle karşı çıkıyor. Kalbinde de işte bu günaha karşı buz olduğunda söyleyemeyiz. İşte burada Bizi şu ayırıyor. Yani onu tekfir etmekten <gülüyor> engelleyen şey <gülüyor> eğer böyle bir şey olsaydı yani zahire göre hüküm bu manada olsaydı Allah Resulü bütün zinadenleri... edenleri irtidaden öldürmesi gerekirdi. Bütün ilişki içenleri irtidaden öldürmesi... yani dinden çıkmış hükmünde ...öldürmesi gerekirdi. Neden? Çünkü iman ettiler de bunu yapmıyor bu. İmanın en zayıfı olan buuzda bunda söz konusu değil. Fakat şeriat bize e, şunu yüklemiş demek ki Allah Resulü böyle uygulamadığına göre biz şunu anlamalıyız. Bir kimsenin o fiili helal saymaması buğz olarak yetiyor. Onu haram olarak görmesi buğz olarak yetiyor. Şimdi buradaki buğzu bizim yapımız yetiyor yoksa o fiili işleyemiyor? Bizim <gülüyor> o fiile karşı buğz etmemiz gerekiyor. Şimdi buğz demek ki burada derece derece. Allah için sevmek, Allah için nefret etmek, Allah için sevmek. Allah'ın sevdiği amelleri, kişileri, yerleri, mekanlar dahi, zamanlar dahi hep Allah için sevgiye dahil bunlar. Yine bir takım mekanlardan nefret etmek, şahıslardan, bir takım fiillerden nefret etmek Allah için buğz kapsamında. Bunlar hep derece derece. Yani kalbi bir mesele olduğu için kalbindeki buğza göre de bunun dereceleri var. Mesela biz kafirlerde bile farklı farklı buğz etmek zorundayız. Bir karşı buğzumuzla bir kafire karşı buğzumuz eşit olamaz. Eşariye buğzumuzla cehmiye buğzumuz eşit olamaz. Mesela cehmi'den daha fazla buğz etmek zorundayız. Neden? Bu adam sıfat ayetlerini inkar ediyor. İptal ediyor, tatil ediyor. İptal ediyor. Mesela bak cehmilik nedir? Cehmi saffan kurucusu diyor ki, elimde imkan olsa, yeryüzündeki bütün musaflardan el-Rahman ve alelarşisteva ayetini silerdim diyor. Yani bu adam inkarcı bir adam. Yani cehmilik böyle bir inkara bakar. Eşari peki nedir? Eşari tevil ettiğini söyleyerek tahrif eder. Mesela Allah'ın el-istiva gibi sıfatlarını, bundan maksat şudur diyerek tevil eder. Ama ayeti inkar etmiyor bak. Bu sebeple bizim eşariye buğzumuzla Cehmiye buğzumuz bir olamaz. Rafiziye buğzumuzla Sufiye buğzumuz bir olamaz. Çünkü Sufi kimdir? Sufi Allah ve Resulü'nden gelenlere teslim olduğunu zanneden bu niyetle, bu maksatla uydurma, zayıf bir takıma hadislerle amel eden bir kimsedir. Yani bu kimse ne Allah'a kafir olmayı amaçlamıştır ne Resulü'ne e, muhalefet etmeyi amaçlamıştır. Bilakis onlara ittiba maksadıyla e, bilemediği zayıf hadislere uyar. Ama Şia öyle mi? Ana altın gibi hadis getirirsen ehlibiyetten gelmiyorsa çöpe atar, iter, inkar eder. Kur'an konusunda yine böyle. Sahabeleri ne yapıyorlar? Tekvir ediyorlar. Bu sebeple rafızilerden ister cahil olsun, ister seçkinlerinden, alimlerinden olsun rafıziyi tekvir edilir. Onlar rafızilikten tövbe etmedikçe Müslüman sayılmazlar. Onlarla temel dini bir farkımız var bizim. Temel itikadi meselelerde inanılması gereken esaslarda ayrılığımız var. Onlar bundan dönmedikçe e, bizim onlarla hiçbir e, diyaloğumuz olamaz. Hatta bugün bakın Amerikan'ı, İngiliz'i, Fransız'ı bir Müslüman işte sünnete göre namaz kılıyor diye sana dokunmaz. Ama bir Şia gidin İran'a ve sünnete göre namaz kılmaya kalkın. Belki canınızı kastederler onların Aşkın düşmanlıkları yok da, yok bilmiyorum yani onların bu konuda ciddi düşmanlıkları var Sen Türkiye'de ah. Türkiye'de bunu bari şekilde gösteremiyorlar takıyı yapıyorlar ortam sebebiyle ama İran'da buna asla müsaade etmezler Benim yani demek istediğimiz şu buğzumuzla da böyle dereceler olmak zorunda Yahudi buğzumuzla Hristiyana buğzumuz eşit olamaz Allah bizden bunu istiyor. Kitapsız bir kafirle kitaplı kafirler arasında derece farkı, buz derecesi farkı olmasını Allah bizden istiyor. Yine kitapsız dahi olsa kafirler içerisinde sizinle savaşan ve sizi yurtlarınızdan çıkaranlarla böyle olmayanları ayırt etmemizi Mümtehne 8. ayetinde de bize e, bu şekilde gösteriyor. Bunlara adalet davranmanızda veya iyilik yapmanızda bir sakınca yoktur diyor. Ama sizi yurtlarınızdan çıkarmaya çalışan size dininizden dolayı savaşanlara gelince ister ehli kitap olsun ister kitapsızlardan olsun bunlara takılılacak tavır bambaşka. Bu hususumuzda böyle e, dereceleri var. Amelle ilişki nedir şimdi? Biz en azından ehli sünnet vel cemaat içerisinde diyoruz ki namaz namazın terkinden dolayı küfür görmeyenleri de mesela İmam Şafii gibi bazı ilim ehli muhasırlardan, Elbani gibi bazı ilim biz ehl-i sünnet dışı saymıyoruz. İcmaya muhalefet var. Böyle olmasına rağmen ehl-i sünnet dışı saymıyoruz. Neden? Ee, burada e, ciddi tevhiller var. Mesela Elbani Rahimullah daha önceki derslerde belki bahsettik. Diyor ki namazı terk eden bir kimsenin diyor imanın üzere ölmesi e, kolay kolay mümkün değildir diyor. Ama buna rağmen namazın terki küfür değildir diyor. O neden böyle söylüyor? Onun dayandığı bazı deliller var. E, bu delillere de baktığımız zaman aslında Elbani'nin e, bu sözü kullanmakta hatalı olduğunu anlıyoruz. Bakın nedir bu deliller? Pek çoğu e, bu delillerde çoğallamıştır. Nedir bak. Bu sebeple böyle orta yol tutmaya başlamışlar. İşte bu mesele de ihtilaf var deyip o delillerin üzerine gitmemişler. Anlamaya kalkmamışlar. Bak Bukhari'nin tevhid babında... Yani Bukhari'nin son kısmıdır tevhid babı. İlk babı iman, son babı tevhid babı. Yani bütün bu hasletlerden sonra gelir tevhid babı. Yani biz tevhid meselesine gelinceye kadar arada e, iman, amel var bak. İman, ilim, amel. En son tevhid. Bakın o babta getirdiği Rahman azatlıları diye e, meşhur bir hadis bu. Uzunca bir hadis. Allah Azze ve Celle emreder ki, Hiçbir ameli olmayan sadece la ilahe illallah sözü olarak. Bunun dışında hiçbir ameli olmayan bir kısmı insanların artık e, cehennemde yandıktan sonra. Cehennemde yandıktan sonra bakın. Burası da önemli bir ayrıntı. Cehennemde bir müddet yandıktan sonra e, bunların da çıkarılmasını emreder diyor. Ve bunlara Rahman'ın azatlılar denilir diyor. Şimdi düşünün. Bunlar diyeceksiniz ki bunlara işte e, hüccet ulaşmamış. Hüccet ulaşmaysa bunlar neden azabı gördü? Problemler böyle geliyor şimdi bakın. İmam ve Tevhid e, Akides kitabında e, bununla ilgili bir e, bölüm de koymuştum. Yani orada da izah ettik de. Burada mesele şu. Biz mesela ilk önce fıtrat meselelerini ele alıyoruz. Fıtratta kulluk meselesini. Fıtratta kullukta ne var? Kişinin peygamberin tebliğine muhatap olması söz konusu değil. Fıtratta akıl hakim. Yani kişi aklıyla neye sahiptir? Allah Azze ve Celle bir yetenek vermiştir. Rabbini e, yani Allah'ı Allah'ı Allah olarak e, sıfatlarıyla tanıyamaz. Ama aklıyla Rabbini bulur. Rabbi olduğunu, bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu bilir. Fıtratı bozulmamışsa, sonradan müdahalelerle e, dejenere olmamışsa fıtrat ile pek çok doğruyu yakalar. Mesela yalan söylemenin çirkin olduğunu insan fıtratıyla anlar. İlla ayet, hadis getirmek zorunda değilsin. Arkadaş ben sana yalan söylediğimde sen bundan rahatsız oluyorsan sen de bana söylememen lazım. Ben senin bir şeyini çaldığımda sen bundan rahatsız oluyorsan senin de benden bir şey çalmaman lazım. Bak bunlar hep fıtratın getirir şeyler. İlla nasıl olması gerekmiyor. Bu sebeple ateistler arasında bile böyle kendilerince etik bir takım kurallar vardır. Yani fıtri dediğimiz ortak değerler, kişinin insani olarak mayasında bulunan e, aklıyla çözebileceği, yani biz buna fıtrat diyoruz işte, fıtratıyla çözebileceği meselelerdir bunlar. Sonra vahiy ile karşılaşır insan, yani e, işte bu da ikinci misak dediğimiz, Allah Azze ve Celle'nin peygamberlerden aldığı misak. Bütün peygamberlerden nasıl misak alınmış? Allah Azze ve Celle'nin vahiyine teslim olmak ve bunlar arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı duyurmak. Haa bizler şimdi madem şu an Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine muhatap olmuş insanlarız. Bakın akıl nereye geçti şimdi? Vahye tabi olmak zorunda. Akıl yine faal ama vahye tabi bir akıl. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da kitaplarına bakın. Müşriklere, kafirlere hep akletmez misiniz diyor. Müslümanlara hiç demiyorum akletmez misiniz diye. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin müşriklerden ve kafirlerden akletmelerini istediği meseleler başka, Müslümanlardan istediği meseleler başka bak Mesela Allah Azze ve Celle müşriklere ve kafirlere hitaben, aklınızı kullanın, hitabında bulunurken, işte kainatın yaratılışını, hatta devenin yaratılışını, hep bunları misal getiriyor, bakın bunu yaratan olmak zorunda. Bunu anlayın ve bunu yaratana da ortak koşmayın. Mesela sizi hiç yoktan yaratan Rabbinize ortak koşmayın. İb ibadette birlemeye yani uluhiyet tevhidine Allah Azze ve Celle rububiyetini ne yapmıştır? Delil göstermiştir. Karşı. Onlara karşı delil getiriyor Rabbini. Müşrikler çünkü bak kafirler değil. Müşrikler Allah'a iman etmiş ama ortak koşan kimseler. Madem ki bu müşrikler Allah'ın rububiyetini kabul etmiş kimseler yani Allah'a iman etmiş ama iman ettikleri Allah'a, Rab'be ortaklar koşuyorlar. Allah Azze ve Celle de diyor ki onlara Siz hiç yoktan yaratan Rabbiniz Allah'tır. O halde ona hiçbir şeyi ortak koşmayın diyor. Yani rububiyetini kabul edenlikleri rububiyetini delil getirerek uluiyette de birlenmesi gerektiğini onlara e, emrediyor. Burada da akıllarını akıllarını kullanmayı emrediyor. Bu müşriklere bir hitap. Peki Müslümanlara akıl ne? Mesela Allah azze ve celle miras ayetini zikrediyor. Nisa suresi 11 12. ayetlerinde ve akıl akletmeyi emrediyor. Bakın Müslümanların akletme alanında da vahyin e, getirdiği şeyleri uygulamaya koyma. Yoksa kişinin aklıyla e, din uydurması, din koyması mümkün değil. Böyle bir ruhsat verilmemiş. Bilakis bu başka bir şirk olarak niteleniyor. şu suresi 20. ayetinde olduğu gibi. Yoksa onların Allah'ın dışında dinden... Şeriat koyan, onlara bir takım şeyleri meşru kılan ortakları mı var diyor. Yani kişinin Allah Azze ve Celle dışında hükmüne müracaat edeceği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dışında hükmüne müracaat edeceği başka bir merci yok. Yani akıl burada e, tabi bir akıl oluyor. Fıtrat dedik, e, madem fıtri olarak insan bazı şeyleri bilebilecek kapasitede, bazı doğruları teşhis edebilecek kapasitede. Mesela, Peygamberin davetine hiç ulaşmamış bir insan düşünün. Bu adam yalan söylemişse bunun cezasını çekecek. Bakın bu mümin konumundadır. Allah'ı bulmuş. Sadece bilmediği konularda mesela dedik ya Allah'ın bütün sıfatlarını bilmez. Allah'ın bilmediği bir takım sıfatlarında inkar etmiş olabilir. Bunda mazur. Neden? Çünkü Risalet hücceti ona ulaşmamış. Cenneti cehennemi inkar etmiş olabilir. Çünkü Risalet hüccetiyle bilinebilir bu. Aklıyla insan cennet vardır, cehennem vardır diye bilemez. Aklıyla bulamaz bunu. Ancak Risalet bahsetmiştir bundan. Dolayısıyla peygamberin davetine ulaşmamış bir kimse cenneti, cehennemi inkar etse bundan dolayı herhangi bir günah veya azaba uğramaz söz konusu olmaz. Ama bu adam yalan söylemişse azabı hak eder. Zina etmişse azabı hak eder. Kul hakkına tecavüz etmişse azabı hak eder. He, o zaman bakın Rahman azatlar dediğimiz bu kimseler Fıtri, yani kendisine ulaşan hüccetle ilgili olarak bu konularda cürüm işlemişler demek ki bu yüzden azap görüyorlar. Ama namaz kılmamışlar. Namaz kılmamışlar. Hiç, e, la ilahe illallah dışında hiç amelleri yok. Bakın bazıları bu hadisten ötürü mürciyeliğe sapmışlardır. Amelleri imana hiç katmamışlar. Bakın bu ciddi bir ayak kaymaz. O halde biz bunu nereye oturtacağız? Mesela namaz diyoruz ki namazın terki küfür. E bu adamlar namaz kılmamış. Sadece la ilahe illallah demiş. Nasıl cehennemden çıkıyor bu? Bakın. Elbani Rahimolla namazın terkinin küfür olmadığı iddiasına delil getirirken e, i̇bn Mace'nin Huzeyfe radiyallahu anh'den e, naklettiği şu hadisi de getiriyor bu arada. Meselenin çözümü de burada aslında. Diyor ki e, öyle bir zaman gelecek namaz nedir? Zekat nedir? Nüsükler, hac ibadetleri nedir? İnsanlar bilmez olacak. Sadece iki tane ihtiyar, bir erkek, biri kadın, la ilahe illallah diyecek. Öbür diyecek ki, be sen ne diyorsun böyle? Ben bilmem, benden öncekiler, hayırlı kimseler bunu söylerlerdi. Ben onlardan ancak bunu işittim, bunu söylerim diyor. Yani manasını bile bilmeden söylüyor bu. Neden? Çünkü manası, içeriği hakkındaki bilgi ona ulaşmamış. Ulaşmadığı için de mesul değil. Yani mesuliyet ancak ilmin kişiye ulaşmasından sonra başlıyor. Bundan mesul değil. Diğer kitab ehilleri için de geçelim mi? Kitap ehli için de geçerli bu. Peygamber Aleyhissatü Vesselam hiç eşitmemişse. Mesela eee Selman Radıyallahu Teala diyor ya ey Allah'ın Resulü e, ben falan filan bayağı bir ömür yaşıyor Selman Radıyallahu Teala ifade etti. sene e, zaman 202 yaşında olduğuna dair rivayet var. O 202 yaşına varıncaya kadar Allah Resulü ile tanışmasıyla arasında 80 sene gibi bir zaman var. Yani 120 senesini düşünün, 120 senelik döneminde Hristiyan, tevhid ehli Hristiyanlarda e, dolaşmış Selman radıyallahu anh. Ve hepsi de Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan haberdar. Böyle bir hak peygamber gelecek diye e, duyurmuş buna. Hatta bu yüzden Allah Resulü'nün o nübüvvet mührünü görmek istiyor Selman radıyallahu anh. Onlardan duyduğu için. Diyor ki Selman'ın Resulü, bunlar diyor tevhidle amel ediyordu ve yani Allah'a ortak koşmuyorlardı ve senden de haberdardılar. Şayet sana yeseselerdi, sana iman edecekleri Bunlar ne olacak diyor. Allah Resulü cehennemliktir onlar diyor. Bunun üzerine Bakara suresi 62. ayeti nazlı oluyor. Allah'a ve ahiret güne iman edip yararlı işleri işleyenlere, ehli kitaptan olsun, sabilerden olsun, Yahudilerden olsun diye bunları sayıyor Allah Azze ve Celle. Bunların kurtulduğuna dair. Bak, ayet ne hakkında nazil olmuş? Ölüp gidenler hakkında. Mesela varaka bin nefel Allah Resul'e yetişti. Ama nübüvetine yetişmedi. Şayet nübüvetine geçmiş olsaydım diyor, sana yetişirsem diyor, senin destek olurum diyor. Yardımcı bunun kurtulduğuna dair hadis var. Bunun kurtulduğuna dair hadis var. Peygamber'in nübüvvetinden önce ölmesine rağmen Şimdi demek ki bundan da bazıları bugün mesela Bakara 62'yi delil getirerek bazıları e, ilk Yaşar Nuri ile başladı bu iş. Kitap ehlinin de Allah'a ve ahiret gününe iman ettikleri ve salih amel işledikleri takdirde cennete gireceğini iddia ettiler. <gülüyor> ha, onlarda da var böyle bir sıkıntı. Biz bunu söylemiyoruz ama. Bugünden sonra Müslim'de gelen hadiste Cabir radıyallahu diyor ki Artık diyor bu günümden sonra beni işittiği halde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Beni işittiği halde, benim davetime icabet etmeyen ister Yahudi ister Hristiyan olsun. Kim olursa olsun o ateşin ashabıdır ancak diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işitmesine bağlı. Biz zahir olarak Hristiyanım diyen bir insan tekvir edeceğiz. Allah tekvir etmiş. Bakın bu bizim işimiz değil. Allah tekvir ettiği için biz e, Yahudi, Hristiyan bunları tekvir ediyoruz işitmiştir veya işitmemiştir onun mazereti artık Allah ile kendisi arasında. Çünkü asli itibariyle işitmemesi sıra dışı bir durum olur. Eğer gerçekten de işitmemişse e, kurtulmaz ümidi var. Ama biz dünyadaki hükmümüz, zahirdeki hükmümüz onlara yani kim İslam başka bir dine mensupsa onu tekür etmek. Bize mükellef kılınan bu. Biz ancak Allah'tan gelenlere tabi olmak zorundayız. Değil mi Allah onları tekfir etmiş ve tekfir edinmelerini emretmiş. Onlar e, aciz bir konumda size cizye verinceye kadar onlarla savaşın diyerek emretmiş. Tevbe 29'da. Biz bu ayetlerle amel ederiz. Zahirdeki hüküm bu. Mazeretli olabilir. Gerçekten işitmemiş olabilir. Ama hesabı Allah'a ait. La ilahe illallah demediği için. La ilahe illallah dese de, deseydi dünyada kurtarırdı bak. Dedik ya başta öyle bir sözdür ki kişi münafıkça söylese dünyası kurtuluyor. Bir de ihlaslı söylese ahireti kurtulacak. İşte ihlaslı söylemekte bu sözün gereklerini yerine getirmeye bağlı. Tevhid kitaplarında bu 7 şart olarak sayılır vası davet şartını da la ilahe illallah sözüne davet şartında eklemiş ve 8 şartı vardır la ilahe illallah demiştir. Bunların en başında ilim gelir. Yani bilmek la ilahe illallah ne demek? Yani yabancı bir şarkının nakaratı gibi söylemeyecek insan bunu. Böyle bile söylese kurtarıyor zahirdeki hüküm bakımlar. ama ahirette Allah azze ve celle'nin azabından kurtulması için kişi bunu bilerek söylemek zorunda. Bilerek söyleyecek, gereklerini yerine getirecek. Artık La İlahe İllallah söyledikten sonra insanın vefat edince kadar bütün mücadelesi hep bu söz üzerinde. La İlahe İllallah bir de Muhammedun Resulullah. Birisi uluhiyet tevhidi, birisi hakimiyet tevhidi, ittiba tevhidi. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka da müracaat edeceği, teslim olacağı kimse yok. Allah Resulü'nün sünnetinin önüne hiç kimsenin sözünü, görüşünü, mezhebini, cemaatini geçirmemesi de, bak bu Muhammedun Resulullah, İttiba Tevhidinin bir gereği. Adam diyor ki peygamberlerin varisidir diyerek alime teslim oluyor. Peygamberin varisi ediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam mal miras bırakmamış. Ne miras bırakmış? İlim miras bırakmış. Nübüvvetle miras bırakmadı. Masumiyetle miras bırakmadı. Ancak ilim miras bıraktı. O halde bu ilmin varislerine biz Allah Resulü'nden aldığın şu miras nedir? Bize onu göster, bize onu ispatla demek zorundayız. Allah Resulü'nden başkasına gösterilecek bir teslimiyet ittiba tevhidinde bir şirk oluyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahiy ile hareket ederdi. O bile kendinden değildi bakın. Mesela düşünün sahabeler diyor ki e Allah'ın Resulü bu vahiy mi yoksa kendi görüşün mü? Şayet kendi görüşünse şöyle yapmamız daha uygun diyor Bedir Savaşı'nda. Esirlerin salı verilmesi konusunda yine e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın danışması var. Bakın sahabeler bundan korkuyorlar. Aynı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali bin Emi Talip radiyallahu anh rivayet etti hadiste diyor ki kendisi bizzat emir tayin ediyor. Ordu komutanı tayin ediyor ve bir seriye gönderiyor. O seriye ye buna itaat edeceksiniz diyor. Her halkarda itaat edeceksin Bu e, emirde Allah Resulü'nün bu emrine dayanarak diyor ki Allah Resulü size şöyle buyurmadı mı diyor. Kızdırmışlardı bir olay üzerine. Çabuk diyor odun toplayın. Ateş yakın ve kendinizi içine atın diyor. Neyse hızgınlığı geçiyor, atlatıyorlar onu. Allah Resulü'ne geldiklerinde diyorlar ki e Allah Resulü sen bize buna itaat et diye gönderdin ama bu böyle böyle yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet siz ona itaat etseydiniz de kendinizi ateşe atsaydınız bir daha asla çıkamazdınız. Ateşten çıkamazdınız. İtaat ancak maruftadır. Burada cehennemlik olduğunuzu... <gülüyor> Tabii. Cehennemden çıkamazdınız ne demek? Küfürdür. Yani bir kimse böyle bir itaat sergilerse, yani mutlak itaati Allah ve Resulü'nden başkasına gösterirse, böyle bir teslimiyet gösterirse, onun yeri asla çıkamayacağı cehennemdir. Bakın şirk. Şimdi bakın, bu kim? Allah Resulü tarafından bizzat tayin edilmiş ve buna itaat edin diye e, tekit edilmiş birisi. Günümüzde işte bana itaat edeceksiniz diyen, tarikatlarında kalben dahi bize itiraz eden, ebediyen iflah olmaz diyen insanlara bakın. Allah Resulü'nden böyle bir belgeleri de yok. Allah Resulü'nün varisi olduğunu iddia ediyorlar ama, bunların da bir geçerliliği yok. Böyle olmasına rağmen, onlara, sahabelere şirk olan şey bunlara nasıl olmaz? Yani kişi bakın, o ilk saydığımız iman dairesinden çıkarmasının Sebebi aynı zamanda İslam dairesinden de çıkarıyor dedik bunlara. Bu La İlahe İllallah şubesinin e, bozduğu içindir. O halde ne dedik? Bütün ömrümüz artık kim La İlahe İllallah demişse bu La ilahe İllallah sözünün imtihanıyla geçer bir Müslümanın hayatı. La İlahe İllallah dedin artık bütün hayatın bu söz üzerine dönecek. Aynı şekilde Muhammedun Resulullah. Sözü de böyle. Bizim bütün imtihanımız bununla. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sizin hakkınızda e, en çok korktuğum şey dediği, karanlık bir gecede, siyah bir karıncanın, siyah bir kaya üzerindeki adımlarından bile daha gizli dediği şey. Açıkça şirk koşacağınızdan artık endişe etmiyorum sizin diyor. Ama bundan korkuyorum. O da diyor riyadır. Riya nedir? Riya bir kimsenin Allah için yapılan bir ameli 4 e, dört dörtlük yapmasına rağmen kalbinin o amelden gafil olmasıdır. Kalbinin o amelle hiçbir alakasının olmamasıdır. O kalbinin o amelde Allah'ın rızasından başka amaçlar gütmesidir. İhlas. Yani eee İki tane olmazsa olmaz, nasıl şu elektriğin yanmaz için nötr ile faz bir araya gelmesi lazım. Nötr olsa, faz olmasa hiçbir işe yaramaz. Faz olsa, nötr olmasa hiçbir işe yaramaz. İki tane şart. Bunlar da La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah sözünün gereği. La İlahe İllallah'ın şartı, yaptığın ameli Allah Azze ve Celle için halis kılmak. Allah'tan gayrı bir gaye gütmemek. Yani bütün hallerinde ihlas üzere olmak. Muhammedun Resulullah'ın şartı ne burada? O da yaptığın amelin işte dört dörtlük olması. Yani kitap ve sünnete uygun olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dışında bir amelde bulunmaması insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, her kim ki bizim emrimiz olmayan bir amelde bulunduğu reddolunur. Yani yaptığın şey Allah'a yakınlaşmak mı, dinle mi alakalı mutlaka delilin olmak zorunda. Bir mesele ki, İbadetle alakalı ve sen o konuda delilini bilmiyorsun. Senin için ihtiyatlı olan onu yapmak değil, yapmamaktır. Burada ihtiyat onu terk etmektir. Ta ki sünnetten delilini bilinceye kadar. İşte iki şart bu. İhlas ve doğruluk. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Mülk Suresi'nin ikinci ayetin tefsirinde fuday' bin İyaz Rahimullah diyor ki buradaki ahsenu amela yani hanginizin en güzel amel işleyeceğini denemek için, imtihan etmek için Allah ölümü ve hayatı yarattı diyor. Buradaki en güzel amel iki şart barındırır diyor. Birisi Allah için ihlastır, diğeri doğruluktur diyor. Doğruluğu nedir onun dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktır. Demek ki Madem bizim üzerimize La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dedikten sonra vefat edinceye kadar bu imanı düzgün bir şekilde teslim edinceye kadar üzerimize düşen bir mesuliyet var. Bunun en başında bilmek geliyor. La İlahe İllallah'ın birinci şartı bilmek. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle fa'lem. Önce e, bilmeyi emretmiş. Fa'lem ennehu La İlahe İllallah. Şunu iyi bil ki. Yani la ilahe illallahı bile söylemeden önce bilmem lazım. Şunu iyi bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu neyi bilmemizi gerektirir? İlah nedir? La ilahe illallah sözünün bize yüklediği şeyler nedir? Bunların en başında ibadet gelir. İbadeti Allah azze ve celle'den başkasına yönlendirmemek. İbadet kelimesi de açtığın zaman bizim bütün hayatımız ibadet kapsamının içerisine giriyor bu sefer. Düşünce, söz ve azaların fiilleri olarak hepsi birer ibadet. Yani ya sevaba kavuşursun bunlarla ya günaha kavuşursun. Mesela kişi yemek yemesi fıtri bir ihtiyaçtır. Ama yemeğini helalden kazanıyor. Yani bu maksatla helalden kazanıyor. Allah ona ecir yazıyor. Vakıl sevaba dönüşüyor. Sağ eliyle yiyor ecir kazanıyor. Haramdan kazanırsa bu da bir ibadet ama Allah'a değil. Şeytan. Şeytana. Sol eliyle yerse kendisi de yemiş olmaz, kendisi de faydasını görmez. Şeytanı doyurmuş olur. Kendisine karşı şeytanı doyurmuş olur. Allah Resulü diyor yani her birinizin karini vardır. Yani yanında arkadaşı vardır şeytanlardan, cinlerden diyor. Kişi sol eliyle yediği zaman haramdan beslendiği zaman kendi aleyhine şeytanını güçlendirmiş oluyor. Şeytana ibadetten yasaklıyor Allah Azze ve Celle. Bir insan şeytana ibadetini karşısına geçip de secde ederek yapmıyor. İşte isyan ettiği zaman ya hevası sebebiyle isyan ediyor, ya şeytanın e, batılı süslemesi sebebiyle e, şeytana ibadet ediyor. Veyahut da başka başka sebeplerle, ya yani midesi için. Yani bunların hepsini Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam kullukla zikrediyor. Kitapta E Adem oğullarına hitaben ey Adem oğulları şeytana kulluk etmeyin ibadet etmeyin. La ta'budu'ş şeytan. İnnehu lekum aduvun mübîn. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşman. Ona kulluk etmeyin. Bunu sakındırmış. Ondan sonra gördün mü hevasını ilah edineni buyuruyor. Casiye ve Furkan suresinde. Hevasını ilah edineni gördün mü? Şimdi diyebilirsiniz ki işte şeytana da ibadet edenler var. Şeytana ibadet öyle olur. Yani sanki Allah Azze ve Celle ey Ademoğullar şeytana kulluk etmeyin sözünü satanistler için söylemiş gibi e, yorumlayan çıkabilir. Peki hevayı nasıl açıklayacaksınız? Kişi hevasını nasıl ilah edinir? O zaman ilah kavramını yeniden düşünüp iyi anlamamız gerekiyor. İlah ne? Yani kişinin sevgide kalbini alıp götüren, korkuda kalbini alıp götüren azalarının da Kendisine rağm olduğu, boyun eğdiği varlık ilahtır. Kitleleri kendisine hayran kılan bir şarkıcı ilah olabiliyor. Futbolcu ilah olabiliyor. Yani nasıl sevgi? Kişi aşık olduğu kadın da ilahı olabiliyor. Nasıl? Sen Allah sana emrettiği halde Allah için Allah'ın emirlerini yerine getirmezken Ondan daha tehlikeli, daha zor işleri, sevgilini istediği yapıyoruz. Veyahut da bunu daha başka suretlerde görebiliriz. Allah için e, maddi ya da manevi bir takım yapılması gereken şeylerde, hiç oralı olmayan bir insan, diyelim e, bir futbol maçında takımı galip geldiği zaman, gecenin geç saatlerine kadar hem de, sokakları dört dolanıyor benzinini karşılamak suretiyle o hiç gözüne bile batmıyor. Ama Allah için 5 lira sadaka verse dokunuyor. Bakın onun kalbini kim çalmış? O o kalbi hangi ilah oturmuş? Hangi ilah sahiplenmiş? Bakın kişinin sevgi de korku da sevgi de korku birbirine yakın bu manada. Sevgi de korku da kalbini çalan şey ilahı. Tazime tazimini gösterdiği şey bir ilah. La ilahe illallah mücadelesi dedik. Bizim artık vefat edinceye kadar bütün hayatımız. Bu, bu sahneler bizim hayatımızda kaç sefer karşımıza çıkıyor. Yani bir sözü söyledim bitti değil. Asıl iş bundan sonra onun imtihanıyla geçiyor. Errezak olarak bakın la ilahe illallahı bütün Allah'ın isimleriyle teker teker düşünün. La rezzaka illallah. Benim Allah'tan başka rızık vericim yok. En çok karşılaştığın şeylerden birisi. El er olan Allah'tır. Allah'tan başka benim hakikatte rızkımı veren yok. Sen burada e, rızık vericin olarak nasıl başkasını e, ilah edinirsin? Allah'ın emrine aykırı bir durumda patronun Allah'a muhalif bir emir verirsen ona... Lamsız cimsiz itaat edersin. Kendisine itaat edilenlerin en değersiz konumunu Allah Azze ve Celle'ye getirirsin sonra. Yani namazı kılma mı diyor? Eyvallah. Çalışmak da bir ibadettir dersin. Ne yaparsın? Allah Azze ve Celle'nin hükmü oradan çıkar. Mesela bazıları şöyle yapıyor. E, bu ciddi bir mesele aslında. Kadın iş yerinde ne yapıyor? Başını açıyor tesettürlü kadın. Dışarıda örtünürüm diyor. Bu ilah kavramından, yani Allah'a birleme kavramından oldukça uzak bir kalbin yaptığı bir iştir. Bir şeydir. Bakın açık saçık olan bir kadından bile daha tehlikeli bir konuda bu. Neden? Dışarıda sen ilahın kim? Allah. İçeride kim? Amir oluyor bakın. Amir dedi diye açıyor. Amir serbest bıraktı diye dışarıda kapatabiliyor. Bu tehlikeli bir durum aslında. Bizim kalbimizi çalan, yani kalbimize hükmeden, o manada söylüyorum, kalbimize hükmeden ilah nedir? Bütün hayatımız boyunca biz hep bu kalbi korumakla mükellefiz. Bazen işte oraya, o kalbe şeytan ilahlık eder, heva ilahlık eder ama Müslüman sürekli dönüş yapan, sürekli kalbini kontrol eden ve kalbinden sahte ilahları sürekli temizleyen. La ilahe illallah sözünü neden ee, çokça tekrar etmek emredilmiş bize? İmanı yenilemektir bu diyor. Muaz bin Cebel'den gelen hadiste. Sürekli bunun manasını düşünerek. Ben bugün mesela la ilahe illallah sözünü o kadar çok tekrar edeyim ki manasını düşünerek. E, benim kalbime bugün Allah'tan başka batıl ilahlar girdi mi? Yaptığım ameller e, Allah'tan başkasına sunuldu mu? İbadet dedik bakın. Düşünce. Söz, fiil olarak. Fiil olarak ibadetleri sen namazla, abdestle, hacla, belli şeylerle sınırlarsan aldanırsın. Söz olarak düşünün, söz. Sen la ilahe illallah diyorsun bakın, Allah'a zikrediyoruz Bu Allah'a bir ibadet. Ama dedikodu, gıybet bunları geçtin. Bunlardan kurtardığını düşünelim. Bu, bu çok zor bir şey de. Yani e, yani gıybetten falan insanın kurtulması gerekiyor. Baya baya bir zor bir şey olsa gerek. Boş sözden bile mesulsün. Boş sözlerden. Bunlardan hesap göreceksin. Yani dilinden çıkan her bir söz bile senin amel defterine yazılıyor. Yani o boşa gitmiyor. Ya sağdakine ya soldakine yazılıyor artık. Madem ki biz e, bu şekilde e, bir ibadet mücadelesi içerisine giriyoruz La İlahe sözüyle Bizim sürekli uyanık olmamız lazım. Bilmemiz lazım. Yani en başında bilmek dedik. Bunları bilmemiz lazım işte. La ilahe illallah neler bozar. Onu neler takviye eder. Bizi şeytanımıza karşı ne kuvvetlendirir? Eğer biz şeytanımızı besler durursak hayatımızda, son nefesimizde o bizim artık gırtlağımıza çöker. Kişi ektiğini biçer. Hayatı boyunca ne ekiyorsa... İşte o son anlarında e, onunla karşılaşacak. Batıl işlerle uğraşıyorsa, La İlahe İllallah telkin edildiğinde o batıl sözler onun dilinde dönecek. Neden? Çünkü artık vücuduna hakimiyetini kaybetmiştir. Hep şeytanını beslemiştir o. Kimdir pehlivan? Allah Resulü'nün buyurduğu gibi, <gülüyor> öfkesine galip gelen. insan öfkesine nasıl galip gelir? Dışarıda görünen bir e, rakiple güreşmiyorsunuz bak. Seni öfke anında raydan çıkaracak şeytan vardır her insanla beraber. Sen buna karşı seni kuvvetlendirecek şeylerle meşgul olman lazım ki... ...asıl önemli iş o son nefes anında seni o şeytan alt etmesin. Biz adres bu şekilde gösterilmiş. Yani e, yapacağımız şeyler, e, bütün mücadelemiz işte bu la ilahe illallah muhafaza etmek... E, inanın belki bizler e, başkalarına nazaran daha büyük bir lütfa masharız. Neden? Tevhidden bahsediyoruz. İnsanlara e, tevhide çağırıyoruz. Veyahut da e, bunlardan biraz daha haberdarız. Allah Azze ve Celle'nin bize böyle bir nimet vermiş olması, bundan dolayı daha büyük sorumluluklar gerektirir bize ki dışarıdaki insandan mazur görülebilecek pek çok şey bizden mazur görülmeyecek. Bize mazeret sayılmayacak. İşin bu yönünde düşünmemiz lazım. Çok kimse şirk nedir bunu bilmiyor. Tağut nedir bunu bilmiyor. Biz biliyoruz. Güya. Ama iman bilmekten ibaret değil. Kalbin o iman edilecek meseleyi hakkındaki üzerine düşenleri yerine getirmesi, dilin bunları yerine getirmesi ve azaların yerine getirmesi. Yani bütün iman hasretlerini biz böyle düşünmek zorundayız. Namazın kalbin iştirakinden uzaksa o namaz senin suratına çarpılacak bir namaz olarak ifade ediliyor. Tevben kalbin ve azaların dilinin istiğfarına iştirakinden uzak bir tevbe ise Allah katında oyun ve eğlenceden başka bir şey değil. Dalga geçmektir bu. Bakın tevbe iman hasreti. Kişi de, kalbinde iman varsa ne yapar? Tevbe eder. Ama tevbe nedir? Kitap ve sünnette geliyor ki arkadaş kalp bundan pişman olacak. Bir. Dil Allah'a istiğfar cümlelerini e, zikredecek. İki. Ağzaların günahtan kesilecek. Dilin istiğfar söylüyor. Ağzaların devam ediyorsa bu putalığa geçmektir. İşte bütün iman hasretlerini biz böyle ele almak zorundayız. Şükür şükür de iman hasreti, kalp şakir olacak, şükredecek, dil şükredecek, azalarda Allah'ın nimetlerine şükrün gereği neyse e, bunun fiillerini işlemekle meşgul olacak. Yani işte biz imanı bu şekilde algıladığımız zaman, bütün bu üç şubeyi imanın tarifinde ele aldığımız bu üç şubeyi iman ve küfür meselelerinin hepsinde eee ön plana getirebiliriz. Şimdi bakın imanla ilgili amelle iman arasındaki ilişki aşağı yukarı anlaşıldı Allahu ekber. Geriye küfür kaldı. Mesela dedik ki Hanefiler ameli imandan saymadıkları halde bir takım ameli hasetlerden dolayı tekfir etmişlerdir dedik. Bunlara da biz katılmıyoruz dedik. Mesela bir adamı papaz kıyafetiyle gördün mü? Doğrudan onun tekfirdir. Zahirde böyle. Ama bakın biz iman nasıl tarif ettik? Kalbin ikrarı, dilin ikrarı ve azaların ikrarı. Yani bunun üçünün tasdikinin bir araya gelmesi. Küfürde de aynı. Yani bir, biz bir kimseyi tekfir edeceksek bir fiilden dolayı, o fiil mutlaka kalpteki küfre yüzde yüz delalet etmesi lazım. Kesin olmalı. Mesela bir kimse, Musaf'ı çiğniyor şurada. Üstüne basmış çiğniyor. Bu %100 küfür bir fiil mi? Fiil %100 küfür bir fiil. Biz hemen fiile hüküm veririz. Bu fiil küfürdür diye. Peki failin durumu nasıl oldu şimdi? Faile ilk önce bir sorarız. Aklı başında mı? Aklı yerinde mi? Veyahut bastığı şeyin, çiğnediği şeyin Kur'an olduğunu biliyor mu? Ne maksatla yapıyor? Bakın bunları da sorguladık mı? ancak bundan sonra yani kalbindeki küfür net olarak ortaya çıkmadan ne yapmıyoruz hükmedemiyoruz bir söz küfür olabilir bir fiil küfür olabilir ama fail failin küfre girdiğini tespit etmek için nasıl ki imanda 3 şeyi sorguluyorsak küfürde de 3 şeyi sorgulayacağız mesela bakın e, az önce örneğini verdiğimiz şey neydi Kur'an'ı çiğnemek veya Allah'ın ayetlerini yere fırlatmak Musa Aleyhisselam'ın durumunu düşün hemen. delilimiz bu Allah Azze ve Celle diyor ki senin kavmin tekrar putlara döndü. Haber veren kim? Allah, Allah Azze ve Celle. Yalan olması mümkün değil. Musa Aleyhisselam vahye muhatap. Bunu duyduğu zaman bakın Musa Aleyhisselam'da ciddi bir tepki yok. Ne zamanki gözleriyle görüyor, elinde Allah'tan almış olduğu, ayetlerin bulunduğu levhalar var, öfkeden yere fırlatıyor. Hük hükümle bu fiilin hükmü ne Fiilin hükmü küfür. Fail kim? Allah'ın peygamberi. Peygamberlerin küfür işlemesi mümkün değil. Yani fiile verdiğimiz hüküm asla faile aynı hükmü vermemizi gerektirmiyor. Fail için mutlaka engellerin ortadan kalkması lazım. Musa Aleyhisselam burada yine Allah için duyduğu bir öfkeden dolayı ne yaptı? E, maksadı aşan bir fiilde bulundu. Yani o açıkça bir ruhsat zaten. Ammar bin Yasir olayında. Bakın burada da kalp. Yani bu e, amel, imanına karşı amellerin konumu e, geçmişte ilim ehlinin kullandığı bazı ifadeler var. E, taklitten mutlaka uzak durmak lazım. Çünkü büyük büyük ilim ehli, yani öyle Basite alınır, ilim ehli değil. Büyük alimler öyle ifadeler kullanmışlardır ki bazen maksatlarını aşan ifadeleri kullanmışlar, sonrakilerin yanlış anlayabileceği ifadeleri kullanmışlar. Mesela bir kimsenin mürciye olmaması için, tamam mı? Mürciyeden sayılmaması için demişler ki fiilden dolayı tekfir etmez mürciye diye. Biz şimdi şu söylediklerimiz fiilden dolayı tekfir etmemeyi mi gerektiriyoruz? Hayır biz sadece tekfirin önünde engeller vardır, şartlar vardır. Şartlar yerine gelir, engeller ortadan kalkarsa fiilden dolayı da tekfir ederiz. Bakın biz fiilden dolayı tekfir etmeye asla karşı çıkmıyoruz. Bu ancak mürciyenin işi. Mürciyelere göre e, ne kadar günah işlerse işlesi bir kimse imanına hiçbir zarar gelmez. de tam tersi büyük günah işleyen bir kimse kafir olur derler. Biz hem harcilerden hem mürcilerden ayırıp onlara muhalefet etmekle mükellefiz. Şimdi bakın e, bu konuda fiil ile tekfir edilir diyenlerin ifadesini günümüzde bir takım insanlar e, aslında akide olarak harci mesleğine kaymış olmalarına rağmen kendilerini ehl-i sünnet zanneden bazı insanlar var. Diyorlar ki mesela Elbani Rahimullah'ı itham ediyorlar mürcilikle. Neden? İşte bu kötü terbiyenin yaygınlaşmış olması sebebiyle, mesela Adana'yı düşünün. Aynı Adana'daki ortam gibi, Suriye gibi yerlerde de kişi gayri ihtiyarı olarak, yani maksatsız olarak Allah'a, Resulüne küfretme, sövme. Pisliği yayılmış. <gülüyor> Adana'da da var bu. Elban Rahimullah, bu kimse tekfir edilmez diyor hemen. Yani e, bu işte küfrün kastı, kastedilmesi edilmesi gibi şartlar tekfirin şartları manileri gözetilir diyor. Bugün bazılarda çıkmış diyor ki işte Elbani burada diyor mürciyelik yapıyor. Neden işte fiilden dolayı tekfir etmiyor diye. Adam küfür fiili işliyor buna rağmen tekfir etmiyor diye. Hayır Elbani <gülüyor> fiilden dolayı tekfir ediyor. Fakat bu kimselerin durumunu göz önünde bulundurarak ne diyor? Bunlar hemen tekfir edilmez. Neden? Bakın Allah Resulü tekfir etmedi. Niyetten öte bakın fiildeki Fiildeki maksat, kasıt tekfirin şartlarından biriz. Yani bir kimse küfrü işlediği zaman, söz veya fiil olarak, işlediği zaman kasıtlı, var mı? Kasıt çok genişletilmemeli. Kasıtta çünkü şeyler var, adam mesela puta tapıyor, e, benim maksatım o değil, bu kurtarmaz. Kasıtın bazı şeyler var. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela diyor ki, kim lata yemin ederse hemen la ilahe illallah desin. Şimdi arkadaşına kumar oynayalım gelsinle kumar oynayalım derse hemen sadaka versin ona kefaret olsun diyor. Lata yemin ederse hemen la ilahe illallah desin ki ona kefaret olsun. Bakın bu tekfir değil Allah Resulü tarafından. Hemen la ilahe illallah desin ona kefaret olsun. Ne için? Çünkü o toplumda yani Mekke müşriklerinde e, dillerine böyle pelesenk olmuş. Dil alışkanlığı haline gelmiş. Mesela bizim buralarda işte şerefsizim ki veya gözüm çıksın ki Ekmek kura çarpsın ki gibi sözler var. Kişi tevhid ehli olduğu halde, tevhide döndüğü halde eskiden kalma alışkanlıklarından dolayı şirk olan, küfür olan, Allah'tan gayrısına yemin etmeyi ifade eden bu gibi sözleri kullanabiliyor. Ama maksadı kesinlikle söylediği sözün içeriği değil. Dil alışkanlığı sebebiyle hemen şerefsizim ki mesela. Mesela şerefe yemin etmek yoktur dinde. İşte burada maksatsız olduğu için bakın Allah Resulü hemen bu kimselere La İlahe İllallah demeyi emrediyor. Onlar da Lata'yı emrediyorlardı. Suriye, Adana gibi yerlerde bilenler, yani ben kendim Adana'yı görmedim bilmiyorum ama e, o kadar çok tevatür haber var ki Adanalılar işte Allah'a kitaba söverler. Yani bu kadar böyle adet olmuş e, neredeyse herkesin ağzında e, bu tip şeyler var. Şimdi böylesine yaygın olan bir yerde Çoğu kimse bunu maksatsız olarak da, yani tevhide döndükten sonra, İslam'ı öğrendikten sonra da maksatsız olarak, alışkanlık sebebiyle söyleyebilir. Bundan dolayı tekür edilmez bu kimse. Bu sebeple kalbin kastı burada devreye girer. Bunlara karşı, sözü uzatıyorum hakkınızı helal edin ama, e, Elbani Rahimullah'a, Bu sebepten dolayı mürciye denmesi önemli bir itham olduğundan dolayı. Bu tip şeylerle e, her bir karşılaşması mümkün. Mesela Tevbe suresinde, yani bu konuda en büyük delil nedir? Amel sebebiyle tekfir etme. Tevbe suresi 65-66. ayetlerinde o münafıkları Allah Azze ve Celle'nin tekfir etmesi. Onlar alay etmişlerdi Allah Resulüyle. Söyledikleri söz, işte bu Kur'an okuyucuları, hafızlar, hafız sahabeler hakkında, bunlar çok yiyen kimseler. Çok yiyici kimseler, cihatta en korkaklar falan bu tip laflar söyleyip aralarında gülüşmüşlerdi. Bu münafıkların arasında Müslümanlardan da bazı kimseler vardı. Allah Azze ve Celle bunlar tekfir eden ayetini indiriyor. Bunlar hemen özür dilemeye kalkışıyor ve Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Boşuna mazeret beyan etmeyin. Siz iman ettikten sonra kafir oldunuz. Küfrettiniz. Allah'ın orada iman ettiğini Bak şimdi problemlerden birisi bu. Siz iman ettikten sonra küfür ettiniz. Şimdi münafıkların imanından mı bahsedilir? Oraya geleceğiz şimdi. Siz iman ettikten sonra küfür ettiniz. Devamında ne diyor Allah Azze ve Celle? İçinizden bir kısmını affetsek bile bir kısmını affetmeyeceğiz diyor. Neden bir kısmı affediliyor? İmanlı imansın. Bir kısmı münafıklıklarından dolayı Allah Azze ve Celle onları tekfir ediyor. Kalpleri iman etmediğinden. Kalpleri bilen Allah Azze ve Celle. Biz burada mücerret fiilden dolayı değil bakın. Kalpteki kastlar önemli. Neden Allah iki sınıf arasında ayrım gözetiyor? Bir kısmınızı affetsek bile bir kısmınızı affetmeyeceğiz diyor. Affetmeyecek kısım şüphesiz münafıklar. Yani kalpleri iman etmediği halde iman etmiş gözükenler. Ha şimdi senin dikkatini çeken mesele gelelim. Allah Azze ve Celle bunlara nasıl olur da iman sıfatını kullanır Münafık iman etmiş midir bu zahirdeki İslam diyoruz yani. işte Allah azze ve Celle iman ve İslam kelimelerini e, bazen birbirinin yerine kullanıyor ha bunun delilini biraz ileri giderseniz bu ayetlerde 72 73 74 ayetlerini okursanız Allah azze ve celle orada şu hitabı kullanır. Siz İslam'ınızdan sonra, Müslüman olduktan sonra, orada İslam ifadesini kullanıyor. İslam'ınızdan sonra küfrettiniz. Orada İslam lafzı geliyor bakın. Aynı kimseler hakkında. Şimdi burada e, iman ve İslam kelimesi birbirinin müteradifi olarak kullanılan kelimeler. Ama bir arada kullanılırlarsa mümin ve Müslim İman ve İslam kelimeleri, iman kalp ve ilgili fiillere delalet eder. İslam, azaların ve dilin e, amellerine delalet eder. Bu sebeple bizlere Allah'a, Resulüne, ahiret gününe, peygamberlerine iman ettik dememiz ne olmuş? Emredilmiş. Bizim bunu söylememiz İslam'dır. Yani bizim iman ettiğimizi söylememiz, iman edilmesi gereken şeylere iman ettiğimizi söylememiz İslam'dır. Kalbimizde bu dilimizde söylediğimiz ve azalarımızla gösterdiğimiz şeylerin kalbimizde bir onayı varsa, tasdiki varsa, ihlası varsa o zaman bununla da iman oluyor işte. Allah Azze ve Celle'nin de Bedevilere siz iman ettik demeyin. İman henüz kalplerinize yerleşmedi fakat İslam olduk deyiniz. Demesi bu yüzden. Yani e, vaazaların amellerinin, dilin sözünün bunların kalpte yer etmesi, yerleşmesi, oturması e, iman hasretleri oluyor. O da demek ki zamana bağlı bir süreçte insanın kalbine yerleşiyor. Evet bu meselelerle ilgili anlamadığınız, ifade edemediğimiz, kafanızda takılan bir şey var mı? Yani Elbani'nin kolay yoldan Ali bunlarda öyle olmuştur dememesi veya boş bir şey değil. Yani. Şimdi tabi Elbani Rahimullah Suriye ortamında Suriye ortamında yaşamış birisi. yani O ortamı bilen birisi. Yıllarca orada yaşamış birisi. Allah ve Resulü için mücadele etmiş birisi. Ömrü boyunca ve kitap ve sünnetin önüne kimsenin geçirilmemesi konusunda çok ciddi samimi gayretleri olan birisi. İlim konusunda, e, ilimde Asrının önderlerinden birisi. Böyle olan birisi bu ortamda nasıl olur da Allah'a ve peygamberine söven bir kimseyi hemen tekvir etmiyor? Bir kere bizim bunun bir adaletli ve insaflı olarak değerlendirmesini yapmamız lazım. Şimdi Elbani din gayreti diyorsanız Elbani inanın hepimizden çok daha fazla din gayretine sahip bir insan Fakat burada e, meseleyi Naslar ışığında ele aldığımız zaman biz burada Elbani'ye hak vermek zorundayız. Fakat bunun yanı sıra e, Suriye'de verilmiş bir fetvayı tutup da başka bir yerde de uygulayamazsın. O ayrı mesele. Suriye'de verilmiş bu fetvayı tutup Suud'da uygulayamazsın. Ki Suud'da zaten böyle bir şeyle kolay kolay karşılaşmazsın. Fısk çok yaygındır ama... Allah'tan kork denildiği zaman hiç kimse sana hadi oradan demez. Allah razı olsun nasad ettin belki günahına devam eder ama hiç kimse dine karşı böyle yani Allah'tan korkmayı hatırlattığı zaman şey yapmaz. Oradaki gaflet daha çok İslam'ın hayata geçmesi, fısktan uzaklaşılması noktasında problemlerden ibaret. Çünkü tevhide ağırlık verilmiş. Belli bir müddet tevhidden yoksun yaşadıkları için bütün dersler tevhid meselesi üzerine yoğunlaşmış ilim ehlinin meclisleri hep tevhid kabircilikten sakındırma, türbelerden sakındırma hep bunlar etrafında dön, dönmüş dolaşmış bu sebeple insanlar amellerde ihlas, Allah Azze ve Celle'den korku, günahların insan üzerinde nasıl bir e, tahrip edici etkisi var bu konulardan gafil kalmışlar bu bunları tasavvufçular güzel yapıyordu ama şirkle beraber yapıyorlardı Onlar tasavvufu ortadan kaldırınca... Selamlar. Aleyküm selamun aleyküm. Bu şubeyi ikame edecek, yerine getirecek insanlar... E, yani boşluklar pek olmadı Bizim o halde başkalarının düştüğü vartalara düşmememiz için... Bunlardan ibret alıp... E, gerekenleri yapmamız lazım. Yani bizim evet. hayatımızda bize sürekli vazede ede. Evimizde kitaplar olacak. Kimse bize vaaz etmiyorsa biz kendi kendimize o kitaplardan vaazımızı alacağız. Nasihatımızı alacağız. Din nasihatla kayıp. Bu tip meclisler yani Allah'ın zikredildiği, Allah'ın hükümlerinin zikredildiği meclislerden kalbimizin asla uzaklaşmaması lazım. Çünkü kalpler muhakkak katılaşır. Yani boş bıraktığın anda katılaşır. Hiçbir zevk almıyorsan, bunalıyorsan dahi Bunlar hep imtihan süreci içerisinde. Yani Allah Azze ve Celle'nin bakın bir El-Kabız ismi var, bir El-Basit ismi var. El-Kabız isminin tecellisi, e, kabız ismi daralmak demek, sıkıntı. Bazen Allah Azze ve Celle bu ortamlarda kalplerimizin sıkılmasıyla imtihan eder. Deriz ki ya hiç zevk alamıyorum, rahatsız olayım falan. Bakın bu şeytanın bir oyunu. Bu nasıl bir imtihansa basit. İsminin tecellisi yani genişlik vermesi, Allah Azze ve Celle'nin gönüllere genişlik vermesinde de insanın dikkatli ölçülü olması lazım. Bunda da ölçüyü aşmaması lazım. Hayatı boyunca bu imtihan sürer aslında. Sadece bu meclisler hakkında söylemiyoruz da genel olarak. Mesela ibadetlerden şevk duyma. Allah Resulü buyuruyor ki, her amelin bir dinçlik dönemi vardır, bir de gerileme dönemi vardır diyor. Kimin dinçlik dönemindeki ameli gerilemeyle, İmtihan edildiği sırada devam ediyorsa ona itibar edin. Fakat dinçlik döneminde böyle atılgan olup da böyle gerileme döneminde duraklayan insanı pek e, kale almayın. Nazarı itibara almayın buyuruyor. Demek ki biz o dinçlik zamanlarımızda ölçüyü aşmayacağız. Dengeli bir yol tutturacağız. Bu dengeli yol ne daralma sıkılma zamanlarımızda eksilecek ne de o genişlik zamanlarımızda artıp... E, art Şey yapmayacak. Yani Hatta açmayacak Bu şunun için söylüyorum bunu. İbni Amr bin As radiyallahu anhum'a Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ben daha fazla ibadet edebilirim. Allah Resulü diyor şöyle yap, Ben daha fazla ibadet edebilirim. Ben daha fazla ibadet edeceğim diyor velhasıl. Allah Resulü diyor ki bunların en fazla sınırı budur. Artık diyor bunu geçme diyor. i̇bn Amr bin As radiyallahu anhum bu kısa uzun bir rivayette özet olarak söylüyorum. Vefatına yakın zamanlarda diyor ki artık yaşlanmış. Keşke diyor Allah Resulü'nün ilk söylediklerini kabul etseydim. Çünkü diyor artık yaşlandım. Bazı şeylere güç yetiremez oldum. Ve bana ağır gelmeye başladı diyor. Evet. evet. İbadet de var bunun içerisinde. Namaz da var. Gece namazı falan da var. Başladım bir de diyor. Terk etmek istemiyorum diyor. Bana artık zor gelmeye başladı diyor. Demek ki bizim e, dengeli bir yol tutmamız lazım. Hatta halk arasında bir söz vardır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış. Aslında buradaki çalış değil, amel et. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada amel yani ölecekmiş gibi de ahiret için amel et. Buradaki maksat yani mana olarak doğru bu lafızla sahip değil. Fakat bu mana az önce söylediğimiz i̇bn Amr hadisinden alınma. Maksat şudur. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için amel et. Yani... Öyle bir amel çiz ki kendine hiç ölmeyeceksin. Hiç ölmeyecek bir insan nasıl amel eder? Yani o dinçliğini yormayacak. Ya az amel eder yani. Amelini azaltır. Ya bu ömür hiç bitmeyecek. O halde ben dengeli bir yol tutayım. Ne ileride eksilsin ne de artsın. Madem hiç ölmeyeceğim. Böyle düşünen insan böyle amel eder değil mi? Bir denge koyar ortaya. Yarın ölecekmiş gibi de. Ahireti düşün ne demek bu? Amellerini Amellerini boşlama yani efradını cami, agyarını mani ibadet et yani şu manada üzerine düşen neyse onu hakkıyla yerine getir şimdi bazıları şunu diyor işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bedevi geldi e, e Allah oruçtan neyi farz kıldı İşte sadece senede bir sefer Ramazan ayı bir ay İşte namazdan neyi farz kıldı sadece farzlarını tarif etti bunları sayıyor İyi diyor ben bunları ne fazla yaparım ne eksik yaparım diyor dedi öyle gitti diyor. Şimdi bakıyoruz bazı insanlar sünnetleri terk etmek için bunu kendisine bir kapı olarak kullanıyor. Yahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar alim sahabesi var. Neden sen bir bedevinin dediğine uyuyorsun? Kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o bedevi hakkında ne diyor? Eğer dediğini doğru yaparsa, tutarsa yerine getirirse kurtuldu diyor. Nerede bunu yerine getirmek? Bizim hangi namazımız huşuylu? Yani huşusun tam yaptığımız... Yani, şimdi biz nafile ibadetleri ne için yaparız? Kabirde ilk karşımıza çıkacak şey namaz değil mi? Namazında eksiklik varsa, rükünlerinde huşusunda, tadili erkanda eksiklik varsa nafilelerden tamamlanacak. Ama ben bedevi gibi amel ettim, onlar da yapmadım. Ne oldu? Hayır, sen bedevi gibi bile amel edemedin. Nerede bu huşu? Oruç tutuyorsun, nerede yalansız oruç, dedikodusuz oruç?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 Oruç tutuyorsun. Nerede yalansız oruç, dedikodusuz oruç? Şimdi e, Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bu sözünü duyan Allah Resulü'nün alim sahabileri var. Sürekli Allah Resulü ile beraber sahabeleri var. Bunlar yani e, o zaman de Niye bu bedevi gibi hareket etmediler? Onlar mı bu dini daha iyi biliyordu yoksa o bedevi mi daha iyi biliyordu? Bazen biz eee Örnek alacağımız noktalarda rotayı böyle şaşırabiliyoruz. Şeytan bize bunu haklı gösterebiliyor. Evet Allah Resulü'nün dediğine biz aynen iman ediyoruz. O bedevi dedin yaparsa kurtulur. Farz boyutunda böyle. Ama o namaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen vefatından sonra bozulmuş bir namazdı. Dikkat edin. Enes radiyallahu anh, Ebu Derdar radiyallahu anh sahabenin doğrusuna ulaşamadığı bir namaz biz bu zamanda nasıl ulaşacağız? Aranızda diyor Allah Resulü'nün zamanından bir tek namazınız kaldı diyor. Görüyorum ki onu da ifsad ettiniz diyor. Bu iki sahabe. onda da ifsad ettiniz. Ümmü Seleme radiyallahu anh gelen bir rivayette hani o ilk olarak huşu kaldırılacak diyor ya Allah Resulü diyor vefat etti sonra işte fitneler başlayınca insanlar artık sağına soluna bakmadan namaz kılamaz oldular diyor. Önce huşu kalktı sonra artık bakışlar yani şeytanın o çalmaları dediğimiz sağa sola bakışlar başladı. Bizim kafamız sağa sola dönmese bile kalbimiz çoktan her tarafa dönüyor namazda. Yani e, gerçekten e, o sahabeyi düşünün ki Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh o Mekke Haccac tarafından, Haccacın askerleri tarafından bombardıman edilirken, mancılıklarla taş atılırken, İbn-i Züber radıyallahu anh rükû halinde şu dirseğinin arasından taş geçiyor. Namazında en ufak bir değişiklik olmuyordu. Bir başkasının e, damdan bir yılan düşüyor çocuğun üzerine. Herkes çığlık içerisinde onun haberi bile olmuyor. İşte bunlar sahabenin namazı. Gelin de böyle namaz kılın ve farzlarla yetinin. Eğer böyle namaz kılan varsa mübarek olsun yani farzlarla yetinsin. Ama biz e, işte o ilk kabir anında e, bize bu hüccet olmayacak. Bizim burasına dikkat çekmemiz lazım. Evet biz eminim ben buna o bedevi gibi namaz kılamıyoruz belki. Yani Allah Resulü'nün o bu sana yeter eğer doğru durursan Sözünde durursan bu sana yeter dediği şekilde ben namaz kıldığımıza in inanmıyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah eksiklerimizi katından tamamlasın ve e, o bol lütfuyla bize muamele etsin. Yoksa e, biz Allah'tan adalet istersek Allah'ın adaletinden e, çok zarar görürüz biz. Biz ancak Allah'tan lütfunu, merhametini bize e, lütfetmesini, niyaz ederiz. Subhanekallahume ve bihamdik ve eşedende ilahe illan tevahtek ve estağfurke ve etubilek.